Bunlar cimrilik eden insanlara da cimriliği emreden ve Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de onan körlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.